Evet Açık Radyo burası ve yeni programımız Açık Sofra'yı dinliyorsunuz. Ben Seçil Türkan. Merhaba ben Bülent Çık. Evet telefon hattımızın diğer ucunda Bülent Çık'la beraberiz ve teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Her çarşamba günü saat 14'te burada olacağız. Açık Sofra programında gıda güvencesi ve gıda güvenliği e, alt başlığımızı oluştursa da bu konu üzerine konuşmaya çalışıyor olacağız. Sen neler söylersin Bülent? İlk programımız hem birazcık kendimizi tanıtalım hem biraz programdan konuşalım istiyoruz. Sen ne eklersin? Tamam. Ee, ben tabii programa uzaktan katılma şansım olacak. Ee, evet. Açık Radyo e, ekibine e, teşekkür ediyorum. Yani böyle bir program önerisiyle geldikleri ve birlikte yapabileceğimiz için. <gülüyor> e, ben gıda mühendisiyim. E, yaklaşık 30 yıldır da aslında bu alanda çalışıyorum. E, ağırlıklı çalıştığım konu toksik kimyasalların kalıntı analizleri, gıdalarda, sularda, işte bazen çevresel örneklerde e, teknik bir konu aslında laboratuvar analizlerine yönelik. Böyle işte bir, bir laboratuvara kapanıp bir takım enstrümantal analitik cihazlarla e, bir gıda maddesini veya elimizdeki örneğin, e, bu örnek gıda olursa olur, herhangi bir başka materyal olabilir. E, i̇çerisinde toksik kimyasal maddeler var mı yok mu? Varsa ne miktarda var? onlarla uğraştım çok uzun yılda e, teknik bir iş ama zaman içerisinde tabii şeyi fark ettim e, yani aslında sadece teknik olmanın ötesinde e, gıda beslenme e, toplumun neredeyse benim artık en azından hissiyatım öyle son derece politik e, politik meselelerin odak noktasında yer alan en önemli konulardan biri. Hı hı. İşte biraz da bu konuları hani elimden geldiğince yazmaya. İşte bu böyle dar bir uzmanlık alanı gibi görünür. E, gerçekten de öyledir. Ensemata analitik çalışmalar. Onu olduğu, olabildiği kadar işte kamuya mal etmeye em, en azından oradaki problemli gördüğüm hususları tartışmaya açmaya çabalıyorum. İşte yazılarım genelde bunlarla ilgili zaten. Evet dibilecekler bunlar Evet bir anette de köşem var ya, yazmaya devam ediyorsun artık bir düzen düzene oturdu diyebiliriz galiba değil mi mutfaktaki kimyacı <gülüyor> Ya şimdi aslında sağ birattaki tam ee, Haluk Kalafat'ın önerisiydi o hani bir köşe olsun bir de e, başlık bulalım sen o köşeden sürekli yaz e, tarzında hı hı. Yani ara ara yazı gönderiyordum ben bir de tabii de bizim aslında bir geçmişte birlikte elimizde oldu Bir Gün Gazetesi'nde evet. ee, Orada da birkaç yıl iki yıl süren bir e, da ağırlıklı yazılarım olmuştu hatırlarsın. Evet tabii ben ee, yani Yeşil Bilgün ya editörlüğünü düzenli, yapıyordum düzenli o zaman. Düzenli olması biraz aslında işten atılmamla ilgili, olmak gerekirse <gülüyor> <gülüyor> 22 Kasım'daki KK ile çıkarıldım ben üniversitedeki görevimden. Akdeniz Üniversitesi ee, değil mi? Biraz da böyle yazmaya da çok fırsat oldu gibi bir şey oldu. Şimdi aslına bakarsan pek olumlu tarafı bu. <gülüyor> Şimdi birkaç saat oturup işte çalışacak fırsatım oluyor. O da yazılar da düzenli bir şekilde çıkıyor öyle olunca. Evet. Yani durum o biraz. Kötü şeylerin iyi şeylere vesilesi diyelim mi? Burada konuşacak eminim çok şey var ama. <gülüyor> yani öyle, öyle denebilir diye düşünüyorum. Ee, bir de tabii şu var yani, yani her koşulda biz aslında üzerimize düşen kamusal görevi ya da sorumluluğu yapmalıyız diye düşündüm ben. Akademide de böyleydi. Daha öncesinde de böyleydi benim için. <gülüyor> Dolayısıyla aslında hani oradaki görevimiz ne kadar sonlandırılmış olsa da Olsun benim asli görevim topluma karşı, kamuya karşı bu hep bu hissiyatta oldum. Evet. Yine elimden geldiğince aradaki boşluğu, boş zamanı ya da daha geniş zamanı işte bu, bu konuları kurcalamak için kullanıyorum öyle. Evet ve aslında bu vesileli biz de burada Açık Radyo'da e, Açık Sofra isimli programımızda bu bunları kurcalıyor olacağız. E, benim de e, gıdaya dair... E, aslında öğrendiklerimin temelini ve çoğunluğunu senden öğrendiklerim oluşturuyor. Biraz önce de dedik ya yeşil bir gün zamanında beraberdik. E, ben senin editöründüm güya ama sen hı hı. <gülüyor> daha çok sen editörüm gibiydin hakikaten evet, bu konuda. E, o yüzden e, biraz böyle karşılıklı bir e, gazetecinin bir... E, Konusunda uzman birine e, sorduğu sorulardan oluşacak ve buna göre biraz da aslında serbest bıraktığımız bir şekilde ilerleyecek bir program diyebiliriz <Gülüyor> e, açık evet, sofra evet. için. E, kendimi ben biraz moderatör biraz da meraklı öğrenci modunda görüyorum tabiri caizse. En azından böyle bir heyecanla yaklaşıyorum ve böylece e, dediğimiz gibi her çarşamba günü. Saat 14'te burada olacağız. Peki ben bir soruyla başlayayım mı? Tabii. Hazırız artık galiba. Hı hı, tabii ee, Gıda politik bir şeydir dedim biraz önce kendinden hı. de bahsederken. Ee, belki buradan başlayabiliriz. Neden ve nasıl politiktir? Nasıl kamuya mal olur bu mesele sence? Evet. Evet. Yani bu tabii çok geniş bir soru ve sadece hani bu şu anki programa öz bir yanıt vermeyeceğim. Zaman içerisinde program ilerledikçe buna sıklıkla değinme dönme şansımız olsun. Hı hı. Ya neden politik? Bir kere çok hani çok temele inip baktığımızda gıda hayatta kalmayla ilgili bir şey. Yani en önemli fizyolojik ihtiyacımız beslenme. Bu sadece insanlar için değil doğadaki bütün canlılar için böyle. Ama biz nasıl besleniyoruz? Yani bu beslenme dediğimiz... Olay ya da geniş ölçekli süreç topraktan başlayıp işte akşam masanızda tabağınızda biten süreç nasıl şekilleniyor bu şekillenme kimlerin üzerinden oluyor kimler derken işte özneler kimler yani şirketler büyük uluslararası şirketler devlet kamu kurumları tüketici örgütleri bireyler vesaire Şimdi bunların tabii hepsinin ortaya çıkardığı bir tablo var ve bu tablo çok da homojen bir tablo değil İyi ki de öyle değil ve bu, buradaki temel espri şuysa biz e, hayatta kalmak için beslenmek zorundayız tamam. Ama bunu nasıl yaptığınız nasıl gerçekleştirdiğiniz veya bu sürecin nasıl şekillendiği e, sorusuna yanıtlar aradığınızda olay ne bileyim işte bir tarımsal faaliyet, e, ziraat mühendisliği, işte gıda mühendisliği uygulamaları teknik bir hani mesele olmaktan bir mühendislik meselesi olmaktan çıkıyor kolayla çıkıyor. Ve çok derin böyle politik ilişkilerin orada ee, çoğunlukla da görünmez diyebileceğimiz ilişkilerin böyle iş başında olduğunu e, anlıyoruz peki bu buradaki ana aktörler ya da ana süreci şekillendiren ana unsurlar neler ee, bir kere kamu ya da kamu kurumları asli unsurlardan bir tanesi hı hı. Ee, son 30 yılda özellikle 80'lerden bu yana e, işte neoliberalizm denilen dalganın e, güçlendirdiği ilişkilerini çok daha kuvvetlendirdiği çok uluslu şirketler büyük oranda ciddi bir aktör ee, ve yani bunların çevresinde eklenmiş ileri ufaklı çeşitli örgütler var ee, bir de tabii düzenleyici örgütler var ulusal uluslararası planda iş gören işte Dünya Sağlık Örgütü Dünya Tarım Örgütü Amerika'da EPA FDA Alfabirliğinde FSA gibi işte uzak Doğu Asya'da çeşitli kurumlar var Ağırlıklı olarak hani işte çevrede insan sağlığını korumaya yönelik iş gören kurumlar olarak mütelihabileceğimiz kurumlar Hı. aslında bu devlet özel şirketler büyük şirketler ve düzenleyici kurumlar arasında oynanan bir oyun var. Tam da öyle. Bu, bu oyun çok da sağlıklı yürüyen bir oyun değil yani kuralları insan sağlığı ve doğa sağlığı için ne yazık ki çok da uygun nitelikte taşımıyor diyeyim. Bu açıdan politik yani topraktan çıkan ve akşam gündüz neyse tabağınıza konan yiyeceğin öyküsü aslında. Bizim nasıl bir hayatın içerisinde, nasıl bir politik sistemin içerisinde yaşadığımızda biraz özetleyen bir yana sahibi. Daha doğrusu politik meselelere bakmanın yollarından bir tanesi diye evet. düşünürüm. Evet, zaten aslında hani bu, bu zamanda da düşündüğümüz zaman yani nasıl bir hayat kurduğumuz nasıl şeyler yediğimizi düşündüğümüzde galiba hakikaten insanın kendi hayatına dair küçük bir özet de sunuyor nasıl yaşadığına dair tam olarak kim olduğuna dair belki de <gülüyor> küçük bir özet de sunuyor gibi geliyor bana yani fast food evet. sürekli e, hakikaten onun içinden dışarı çıkamayan bir hayat yaşıyorsunuz gibi ama diğer taraftan da örneğin şu e, başka türlü bir emek gerektiriyor değil mi? Yani hani, örneğin pazara gidip alışverişinizi yapıp ya da manava gidip alışverişinizi yapıp onu sağlıklı şeyler Ellerle pişirmek e, ya da hani bildiğiniz haliyle evde pişirmek işte tekrar masanıza getirdiği haline kadar ki gelen süreç içinde o geçirdiği aşama falan. Yani yemek yemek biraz emek e, isteyen bir süreçmiş gibi geliyor. Katılır mısın sen neler söylersin? E, kesinlikle katılırım. Yani bir de mutfak e, ağırlık isteyen bir şeydi. Yani ağırlık derken yavaşlık. Yavaş hareket etmeyi kastediyorum. Hı hı. E, acele pişirilen, acele üretilen, tarımsal üretimde hızla geliştirilen falan gıdalardan e, iyi yiyecekler olmaz. Yani bu biraz hani şey gibi oldu ama mutfak oldu ama gerçekten öyle. Hı hı. E, yani şöyle bakmak gerekiyor aslında. Mutfak dediğimiz olay e, sadece beslenme ötesinde de anlamlara sahip. Evet. E, binlerce yıldan beri süre gelen bir e, gelenek e, demek de mümkün. E, ve bu gelenek içerisinde geniş ölçekte ciddi doğrular da bağrındırıyor. Bazı yanlışlıklar da şüphesiz. Her zaman doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Ama yani iki şeyi belki düşünmek lazım. Bir, işin bizim dışımızda şekillenen bir yanı var. Yani hiçbirimiz, büyük bir çoğunluğumuz en azından. işte kentlerde yaşayan dünya geneli için söylüyorum. <gülüyor> Başkaların evet yiyecekleri satın almak ve işte pişirmek veya hazırlamak zorundasınız ee, kentli nüfusu özellikle. Ee, bir de tabi bu işi nasıl yapacaksınız yaparsınız. yani hmm. mutfakta yemek yapmak, hazırlamak şüphesiz bir zaman ister ee, herkes o zamana sahip olmayabilir evet. ee, ama yine de yani elden geldiğince yemek yapmak, yemek pişirmek. E, e, işlemlerinin veya bu sürecin böyle aceleye getirilmemesi gereken bir yanı var. Benim hmm. güçlü isim bu. Aceleye geldiği zaman işler sarpa sarıyor. Yani işlenmiş yiyecekleri aşırı yönelmek, mutfakta kolayca pişirilen, hazırlanmış, ısıtılan, mikrodalgada çözündürülen vesaire yiyecekleri falan. Yani Buralarda biraz biraz bir epeyce problem var. Önümüzdeki programlarda bunları da açmak. Onlar mümkün olur. Evet yine konuşacağımız şeylerden bazıları olacak. Bir taraftan da mesela hani bütün bunları konuştuğumuz zaman e, aslında bu bir e, yönetim dedik ya yani içinde e, örgütlerin olduğu, hükümetlerin olduğu, işte gıda politikalarını üretenlerin olduğu e, büyük bir cümle kurduk orada. Taraflara bakınca da e, eşitsiz bir konu var. Yani bir tarafta e, o, o politikayı belirleyen bir tarafta da o, o politikanın e, tarafı olan ona maruz kalan insanlar var. E, biraz da burada bunu konuşuyor olacağız. E, benim anladığım mesela bu programın özetlerinden biri diyebileceğim şey galiba hem mutfakta yani mutfakta değil de beslenme ya da gıda konusunda belki de e, o kadar hız iyi bir şey değildir. Hayatı biraz yavaşlatmakla da ilgili bir e, özet anlam. Ben. Çünkü yani mutfakta hızla yemek yapamayacağınız gibi hızla gelişmiş bir şeyi yediğiniz zaman da nihayetinde e, çok da sağlıklı bir şey yemiş olmuyor olacaksınız evet. gibi bir ya, şey. Burada şimdi bizim, bizim mesela ülkemiz bir, bir kritik şey örnek gibi görünüyor. E, son Özellikle son 20 yılı belki. Hı -hı. E, şimdi dünyada mesela bazı toplumları genelleyerek bakmak mümkün. Mesela Amerikan e, toplumuna baktığımızda... E, İnsanların ağırlıklı olarak işlenmiş gıdalarla beslendiğini söylemek mümkün. Yani işlenmiş gıdayı kötülemek için söylemiyorum. Yani bu gıdaları muhafaza etmenin yöntemlerinden biridir. Hı hı. Ama bizim toplumun beslenme alışkanlıklarıyla kıyasladığımızda bizde yani güçlü bir mutfak kültürü var. Yani. Çok güçlü. Amerika'ya kıyasla söylüyorum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, ne yaparsanız yapın bir patlıcan musakka şimdi lezzetli yapmak istiyorsanız süreyi kısaltamazsınız. Yani bunu bu ne kadar işlenmiş de olsa fabrikasyon da olsa bu problemli bir şey olur, süreyi kısaltma anlamda. Şimdi kastettiğimiz şeye şöyle bakmak lazım belki daha aydınlık bir bakış açısı olacak. gıdama desteklediğimiz şeylerin hepsi aslında canlı olan şeylerden bahsediyoruz. İşte bitkisel çeşitli ürünler, hayvansal ürünler, bizim onlarla kurduğumuz ilişkiyi binlerce yıl içerisinde şekillenmiş bir ilişki bu ve şimdi dönüp de gıda bir ham madde gözüyle bakmakta bir problem var ama bu, bunu sadece işaret etmekle yeteneyim şimdi ileride umarım açıklayabiliriz bunu daha sonraki hmm. programlarda bizim gıdayla kurduğumuz ilişki ya da gıda dediğimiz yiyecekler içecekler vesaire onlarla kurduğumuz ilişki çok güçlü bir kültürel tonlara sahip ve bu ulusal hayatın içerisinde gelenekler, görenekler, din vesaire pek çok şeyden şekillenmiş bir kültür. Siz ne yaparsanız yapın, bu, bu süreci ortadan kaldırıp beslenmeyi böyle mekanik bir işlem haline indirgediğinizde yaptığınız şey ne olursa olsun ciddi sağlık sorunlarına yol açıyorsunuz. Şimdi Amerika örneğini verdim. Amerika'da işlenmiş gıda tüketimi çok fazladır ama işlenmiş gıda yüzlercedir bir markete girdiğinizde. Çoğunun içeriğindeki Besleyici öyle aynıdır yani çok azdır e, e, besin kalitesi açısından farklılık arz eden işte yağlar, yağ asitleri, proteinli maddeler, amino asit bileşimi, vitaminler, mineraller gibi gıdaya böyle bir besleyici özelliğini kazandıran hmm. unsurlar çok yetersizdir, e, düşük miktardadır. Dolayısıyla siz çok e, yüksek gelirle de bir takım gıdaları satın alsanız ve beslenseniz aslında alabilirsiniz. E, bir tür açlık çekersiniz. Yani besin açlığı çekersiniz. Bazı besin unsurlarının açısından yetersiz beslenirsiniz. Daha geleneksel uçak kültürlerinde yenilen gıda maddelerinin sayısı daha az olabilir. Hani üretim, tarımsal üretim anlamında. Ama ürettiğiniz gıda maddeleri eğer besin öneri açısından zengin içeriğe sahipse, inanın daha iyi beslenmek bile mümkün. Dolayısıyla hani gelir olayın tek bakış açılarından bir tanesi. Teknolojik işlemler bir başka bakış açısı. Tarım dediğimiz e, olayı nasıl şekillendirdiğiniz, nasıl bir tarımsal üretim yaptınız, bir başka e, bakış açısı falan. Hani bunların hepsinin e, bir birleşkesi var. Bire tabi nerede yaşadığımızla da çok ilgili. Yani Değil mi? dünyanın üçte ikisi hala kendi yiyeceğini kendi üretiyor dünya genelinde, e, kırsal kesimde. Ama üçte bir nüfus var ki iki iki buçuk milyon insan da kentlerde yaşıyor. Yani bu da oradan. Herhangi bir gıda üretim şeyi yok, faaliyeti etkinliği yok. Satın almak zorunda gıdayı. Dolayısıyla kentli yaşam ya da kentlerdeki yaşam da ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu da e, sağlıkta dediğimiz, işte besleyici dediğimiz e, organik, ekolojik falan bir sürü var. Ama özel bir şey yapmak istersek, besin içeriği zengin olan gıdalara e, nasıl ulaşacak e, kent nüfusu? Biz bu gıdaları nasıl saklayacağız, nasıl ulaştıracağız e, Depolanması nasıl yapacağız? Maalesef işin çok daha karmaşık çetrefil e, yolları ya da dediğim unsurları yolları demeyim. Ve evet. e, aslında mesela şöyle bir şey söylemek mümkün. Biz bundan 20 yıl önce daha sağlıklı besleniyorduk desem bunu ispatlamam çok zor. Hmm. Ama mesela şöyle bir istatistikle birlikte bunu düşündüğümde o anlamlı bir hale geliyor. Türkiye'de son 20 yıl içerisinde özellikle genç nüfustaki obezite oranlarında anormal artışlar var. Evet. Bakıyorsunuz bu 20 yıl içerisinde ne değişti. En önemli değişiklik e, şeker tüketimindeki büyük oranlı artış e, bu yani genç nüfus e, e, ergen nüfus özellikle e, 8-14 yaş arası hatta işte 8 yaşının altına yönelik diyet var mesela obez oranlarında 20 yıl öncesine kıyasla üç katı dört katı artışlar var bu çok çok anormal bir problem çünkü aslında obezite sorunu yaşayan insanlar kronik besin açlığı çeken insanlardır yani yüksek hmm. kalori alırsınız ama vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besleyici unsurları alamazsınız. Ee, şimdi baktığımız zaman önemli bir değişiklik ee, Türkiye'deki şeker miktarındaki anormal anormal üretim kapasitesi yani ihtiyacın çok üzerinde bir üretim kapasitesi var. E, bu neden olmuş diyorsunuz sonra biraz daha işi kurcalıyorsunuz işte e, Dünya'da Kargil firmasının zamanında kurduğu yüksek e, e, fruktos şurubu ya yani fruktos şurubu dediğimiz bir şurubu üreten bir firmanın e, üretim kapasitesi Türkiye'nin ihtiyacının 6-7 katı yine aynı döneme bakıyorsunuz Peki yani bu kadar üretilen e, fructose şurubu ne oldu yani. e aynı dönemde de bakıyorsunuz e, soft drink dediğimiz bizim yani alkolsüz gıda içecekler olarak geçen kolalar çeşitli meşrubatlar e, işte böyle soğuk çay isim marka vermeyeyim gibi bir sürü ürün var yani bir markete girdiğinizde Yok, çeşit, devasa çeşit. bir standta Onlarca farklı çeşit ürünler. Onların üretim kapasitesinde muazzam artışlar var. Ama en kritik şey şu çok ucuz bu tip ürünler. Yani bir litresine bir buçuk liraya iki liraya yeri geliyor bir liraya çeşitli kampanyalarda alıyorsunuz. Değil mi? Ama boş kalori yani hiçbir şey yok. Yüksek düzeyde şeker içerisinde başka içerisinde besleyici hiçbir öğe yok. İşte böyle yan yana baktığımızda şimdi bir e, mesela gıda güvenliği açısından meseleye bakalım. Gıda güvenliği açısından meseleye baktığımızda bu tip ürünler. Alkolsüz şekerli ürünlerin tüketicinin sağlığını bozmaması esastır. Kritik bakış açısı budur. Hı hı. E, ya işe biraz daha çerçeveyi değiştirip bir mesela tıpçı gözüyle baksanız veya çocuk sağlığıyla uğraşan, bunu mesele yapan biri gözüyle baksanız. E, insanların bu kadar çok yüksek düzeyde şeker içeren ve e, obezite sorununa yol açan gıdalarla beslenmesini bir sorun olarak görmek gerekir. E, öyle de görülür zaten. E şimdi biraz daha meseleye bir gıda sosyalara da politikalarıyla uğraşan birer olarak baksanız e, yani bu kadar yüksek miktarda şeker üretmeye gerek var mı? Bu toplumun hangi ihtiyacına karşılık geliyor? Biz bunu neden yapıyoruz? Bizim bir şeker sanayimiz varken çok e, yıllardır işleyen evet. bu şeker sanayi bu 20 içerisinde neden tavsiye oldu? Yerine neden dünyanın en büyük çokluşlu şirketlerinden biri geldi? Burada büyük bir fabrika kurdu. Bu fabrika bizim nüfusumuzun 3-4 katı 5 katı üretim Bak bu kadar çok Yan yana giden sorular var ve inanın hani e, bu kadar disimler arası e, bir böyle hani e, konuya e, böyle tek bir insan çıkıp <gülüyor> imkanı da yok ama hmm. en azından bu meselelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu göstermek e, görebilmek bence e, son derece önemli. Evet cid, ciddi bağlantılar kurduk aslında gıda güvenliği meselesine gelecektim ama sen bir taraftan temas etmiş oldun. Hı -hı. Ee, aslında süremizin sonuna geliyoruz şaşırdın mı Hı -hı. bilmiyorum. Yani hani, hızlı geçiyor dedik Hı -hı. hakikaten Hı -hı. radyo programı biraz öyle bir şey. Ee, belki e, bir parça çalmadan e, bu, bunu sorabiliriz ve Hı -hı. E, gıda güvenliği ve gıda güvencesi konuşacağız. Tam da anlattığın aslında çok geniş bir çerçeve çizdin nerede bakarsan o taraftan soru sorabilecek pek çok soru var. Ne taraftan bakarsan bak. Yani bunun üretim tarafı var. Moda tarafını bile bulabilirsin galiba. Süper süper. Reklam, medya tabii, tabii. Tabii. Yani o kadar çok tarafı var ki bu meselenin Biz gıda güvenliği ve gıda güvencesi meselesini konuşuyor olacağız burada. Bir yandan benim gözüme çarpanlardan biri belki ama belki de tabii biraz da benimle ilgili yani ilgileniyor olmamla ilgili olabilir. Bu meseleler bu ara daha mı Ön plana çıkmaya başladı. Gıda güvenliği, gıda güvencesi biraz daha fazla konuşur hale gelmeye başladık mı? Zira e, bu sabah hızlıca bir haberlere baktım bu konuyla ilgili. Pek çok proje yapılıyor. Üstelik esnaf odaları tarafından, lokantacılar birlikleri tarafından filan yapılıyor bunlar. Ya da böyle bağımsız sivil toplum örgütleri ama o irili ufaklı şeyler tarafından yapılan projelere şahit oluyoruz. Örneğin e, bunlardan bir tanesi güvenli eller projesi. Çok küçük bir projeden bahsediyorum. Bu sadece bir tanesi. Sadece bir tanesi Gördüğüm, e, ne bileyim tüketelim israfı önleyelim projesi e, gibi bir şey de gördüm. Gıda güvenliği ile ilgili çocuklara eğitim veriyorlar. E, bu nasıl böyle bir e, bu konu bu kadar konuşulur hale geldi? Senin gözlemin nedir? Benim Burada. gözlemim dünya genelinde böyle bir... E, yani her tarafı tabii görme şansım yok ama evet. hani izlediğim, okuduğum e, kaynaklardan yola çıkarak sordum. E, bu böyle bir gidiş atlar ama bu biraz... E, bu artık bu konuların toplumsal bir sorun haline gelmesiyle de ilgili. yani e, yani biz e, eskiden bu konuları bu kadar konuşuyor muyduk sorusunu sormak lazım. E, tabii bu şüphesiz daha iyi beslendiğimiz için konuşmadığımız anlamına da gelmez. E, burada iki şeyi birbirinden ayrıt ediyorum ben. Bir tanesi hani böyle gıda sansasyonu gıda korkusu yaratacak şekilde medyada bu konuların ele alınması e, bizim medyada da çok baskın e, baskın bir şey bu ve çok eleştirilmesi gereken bir şey. Çünkü eleştirdiği şey ya da ıı, karşı çıktığı şeye hizmet eden bir yanı var. O tip gıda korkusu yaratı işte. Şunu yemeyin, bunu yemeyin, şunu da şu sorun var bunu tamam. yani. Evet. Bu buradaki mesele çünkü sadece bireysel tercihlerle ilgili değil. Onu, onu anlamak çok önemli. Anlatmak da bence kritik. Ee, bir de tabii şey var yani e Medya da bu konuların biraz nasıl diyeyim hani reytingini mi yani gördü? Sadece toplumun bu konulara ayıkması ya da bu konuların önemini kavraması ya da bu konuların sorun haline gelmesiyle de ilgili değil. Hı hı. Medyanın bu konuları ne bileyim sunmasının bir parasal geri mü diyeyim, reklam mı diyeyim, adına koyamadığım bir şey, tam bilmediğim bir şey hı hı. rating diyeyim. Onunla da ilgisi var. Ama biz bu konuya nereden yaklaşmalıyız? Şimdi gıda güvenliği, gıda güvencesi Belki kısa bir tanım verip bir sonraki programda yine kısa tanımın evet. üzerinden gitmek lazım. İkisi birbirinden farklı ve ülkemizde çok karıştırılan iki kavram. Gıda güvencesi aslında sağlıklı, yeterli, hayatta kalmakınızı güvence altına alacak gıdalara erişim hakkı bu şekilde belki tanımlamak lazım. yani bir hak üzerinden tanımlanan bir şey gıda güvencesi ee, gıda güvenliği kavramı e, gıda güvencesi kavramının içerisinde yer alan unsurlardan bir tanesi yani sağlıklı gıdaya erişimledik ya işte sağlıklı gıda tanımının içine giren şeyler unsurlar gıda güvenliğiyle tanımlanır i̇şte gıdaların fiziksel, kimyasal biyolojik vs. insan sağlığına her türlü zarara yol açacak unsurlardan arındırılması, besleyici olması gibi ee, gıda güvencesi daha geniş yani gıdaya ulaşım hakkı, yeterlilik yeterli bir gıda ağrına sahip olma üretim imkanlarına sahip olmak gibi evet. ama onda da tabi bir hak bu hakkın kullanımı açısından da bir takım eleştiriler var sonuçta bir hakkı tanımlayıp bu hakka nasıl ulaşabileceğimizi düzenleyen yöntemler ya da yollar üzerinde çok da kafa yoran bir kavram değil gıda güvencisi kavramı dünya tarım örgütünün öne attığı bir kavram, öne sürdüğü bir kavram Dolayısıyla belki biz bu programda e, ağırlıklı olarak gıda güvenliği açısından sorun oluşturan tekin olaylara bakacağız daha ki bu işte tesisler olacak, yeri gelecek başka e, konular, ağır metaller işte. Diyanet de son üç haftada plastik e, esaslı ambalaj materyallerindeki sorunları yazıyorum ben. Hı -hı. Ama bu, bu meseleye o bir örnek olay üzerinden ele alırken yani bunun olabildiği kadar gittiği yolları ben hani bilgimi gittiği ölçüde elbette ki Hı. anlatmaya çalışacağım. İşin işte kamuyla ilintili kısmı var, kamu kurumlarıyla, uluslararası şirketlerle ilintili kısmı var. Bunları nüfuz edebildiğimiz ölçüde, bağlantıları gösterdiğimiz ölçüde tek bir olay üzerinden bile aslında bütün bir sistemi anlatmak gerekir. ...olanaklı diye düşünüyorum. Evet, bence muhteşem bir örnek verdin ve e, hepsini konuşmaya devam edeceğiz burada. Süremizin sonuna geldik üzülerek. Hmm, e, tamam. Haftaya tekrar burada konuşuyor olacağız. Dinleyicilerimizden de isteriz bence soruları varsa eğer. Hmm, e, sana da bana da e, ulaş, ulaşmaları mümkün olacak. Bu haftalık bitiriyoruz biz açık sofrayı. Tamam. Tamam. Tamam, Haft tamam. haftaaya kaldığımız yerden devam edeceğiz yine ben seçil Türkkan ve herkese çok çok selam çok... merhaba diyelik programda da yine Evet Merhaba diyerek bitirelim teknik masada Ömer Şahin'le beraberdik haftaya çarşamba Biz tekrar buradayız sizi de bekleriz soframıza Şimdilik hoşçakalın Hoşça kalın, hoşça kalın.